Harekatlar İslamiyet'te muhiddin Arabi'den ve hatta Hazreti Rabia'dan beri ortaya çıkan inanç hareketleridir. Çok ilginç bir şeydir, İslamiyet'in zuhur edip yayıldığı topraklar kadar asıl uç noktası olan Endülüs'te bu düşüncenin, bu tarzı hayatın, ve bu inancın şekillenip organize edildiği göze çarpar. Bir vakitler Hindistan'dan kaynaklandığı ve İran noktasında yoğun olarak tasavvuf hareketlerinin şekillendiği, hatta İran edebiyatının en parlak dönemini tasavvufi düşünceye borçlu olduğu bilindiği halde bilhassa 16. asırda Safevi hakimiyetinden, ve Şii caferiliğin resmen devlet dini olarak ilan edilmesinden sonra İran kıtasında insanların tasavvufi düşünceyi hele tarikatları izlemediği görülmüştür. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı Türkiye'sine özgün düşünce ve inanç hareketleridir. Eski devirde yani Selçukilerde ve bilhassa Selçuki sonrası İran ve Anadolu'daki beylikler döneminde, bilhassa Akkoyunlular ve Karakoyunlular zamanında bir takım dergahlara ve tasavvufi merkezlere soyurgal dediğimiz bir nevi vergiden muafiyet beratı verildiği görülürse ki, bu doğrudan doğruya tarikatların ve dergahın devletin politikası, asayiş, ve cemiyet düzeninin devamı konusunda bir desteği olduğunu gösterir. Osmanlı toplumunda dergah, ulema ve şey bir üçgen teşkil eder. Bunların arasında her zaman bir armoni yoktur, uyum yoktur. Ama bir denge olduğu açıktır. Bursa Osmanlı'nın merkezidir. Ve Bursa'da yoğun bir tasavvufi düşünce ve tarikat vardır. Bu tarikatların başında Buhara'dan gelen Emir Sultan'ı görürüz. Hala bugün bile ziyaret edilen ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında rolü olan din büyüklerindendir. Aslında Osmanlı ülkesinin adım adım fetinde bir nevi belgeleme, tarikat büyüklerinin, evliyanın mezarları, dergahlarıyla kendini göstermektedir. Şurası bir gerçektir. Medrese ve dergah arasında, yani meşayih ve ulema arasında gerilim de eksik değildir. Nitekim en parlak çağımızda 16. asırda Çivizade Muhittin Tarikatlara olan düşmanlığıyla tanınır Hatta o kadar ki Kanuni Sultan Süleyman bile Onun bu aşırı davranışından dolayı Kendisini Şeyhülislamlıktan azletmiştir Başkent müftülüğünden daha doğrusu Ebu Suud Efendi'nin Tarikatlar konusundaki tutumunu tespit etmek güçtür. Taraftar mıdır, sempati duyar mı yoksa karşı mıdır? Herhalde dengeli hukukçu kişiliğiyle bu gibi problemi büyütmekten çekinmiştir. 17. asırda bilhassa Vani Mehmet Efendi ki hace Sultani yani Tütor Emperyal gibi yüksek rütbeye ulaşan birinin dahi ...tarikatlar hakkında iyi fikirleri olmadığı bellidir. İş devam eder gider. 19. asırda ünlü hukukçu, ünlü tarihçi ve hiç şüphesiz Osmanlı medreselerinin son güneşi Ahmet Cevdet Paşa... ...tarikatlar için ne diyordu? Hiç de öyle çok yüceltici bir tavır yoktur. Hatta burada çağdaş insana bir yaklaşım vardır... ...bugün bile devir tarikat değil... ...hakikat devridir diyenler vardır. Oysa Osmanlı toplumunda... ...tarikat yani dergah... ...ve tasavvufi düşüncenin... ...her zaman önemli bir rolü olmuştur. İnsanlar oraya devam ederler. 600 bin nüfuslu İstanbul'da... ...300'ü aşkın dergah olduğunu... ...pekala... ...bazı tarikat tek, tekiye, tekaya mecmualarından biliyoruz. Bunlardan Mehmet e, Serhan Taşi bir tanesini yayınlamıştır. Diğerleri de hiç şüphesiz ki Mustafa Kara'dır. Mustafa Kara Üstadımızla tarikatlar üzerinde konuşmak istiyoruz. Ve kendileriyle bugün... Hem bu konudaki yazılmış kitaplar, hem muhtelif sorunlar, hem Osmanlı toplumunda tarikatın rolü nedir? Umuyorum ki aydınlatıcı bilgiler elde edinebileceğiz. tarikatlar hakikaten Osmanlı toplumunda kendi kabukları içinde ve siyaseti de gerçekten çok katılmıyorlar. Soru şu. E, tekkeleri ne yapacağız? Dergahları ne yapacağız? Bu tasavvufi hayat ne olacak? Değişen medrese var, kendini dünyaya uyduran tarikat ve dergahlar var ve çökeni var. Ne diyorsunuz bu çökmeye? Şimdi çok enteresan bir şey bildiğimiz tarih kayıtlar ve bilgimiz içinde tarikat geleneği içinde Bursa'da Emir Sultan Buhara kaynağı Nakşibendili Emir Sultan hayata hakim olmuş hükümdara hakim olmuş 1. Bayezid'e çok ilginç bir şey bu ve bu devam ediyor yani bakıyorsunuz bütün hükümdarlar Hatta bizim en sofu bilmemiz gereken ikinci Bayezid. Onun oğlu bütün orta Ortaşarkın Fatih'i, Yavuz Sultan Selim Han bile ehli tarik bir yerde, çok ilginç. Evet. Ve bütün padişahlar bir iki böyle hem nakşi hem mevlevi, adeta şeyh türlü gibi böyle birkaç şeye de bağlı ki çok normal Tabi devlet başkanı için normal bir şey. Besleniyor tarikatlar, dergahlar besleniyor. Hep devam ediyor bu. Mesela ben 19. asırda ilginç bir kayıt biliyorum. Ne yaptılar? Üsküdar'daki bir şeyh vefat etti. Yerine şeyh tayin etmek için oğlunu buldular. Oğlu memurdu. Genç yaşta emekli tayin ettiler onu. Evet. Padişah iradesiyle. Bunlar oluyor. Ama öbür taraftan da bir tarikat ehli Kırım muharebesi sırasında bayrak açıp gönüllü topluyor diye yasak ediliyor. O kadar değil. Asla asker evet. süresi. Evet. Bunlar çok ilginç şeyler. Acaba bunların üzerinde durabilir miyiz? Efendim tabii. E, i̇sterseniz e, Emir Sultan'la başladınız. E, oradan Hı -hı. başlayalım. Emir Sultan gerçekten e, Buhara, Bursa, Bosna hattının çok merkezi bir yerinde Hı -hı. durmaktadır. Ee, Tabi Emir Sultan'ın Buharalı oluşu bir tarafa Emir Sultan'ın Seyyid oluşu da çok önemlidir hmm, Osmanlı için. Hmm. Dolayısıyla e, Peygamberimizin torunu oluşu e, sadece Buhara ile Bursa'yı değil Buhara, Ravza ve Bursa'yı birleştiren hmm. bir üçgenin e, ortasındadır. Ve gerçekten Fatih başta olmak üzere birçok e, Osmanlı Sultan'ı, Emir Sultan Külliyesi'ne vakıflar bağlamış, hmm. maddi imkanlar vermiş ve adeta bu birinci başkentin gerçekten gönül sultanı olmuş. Hmm. Daha sonraki yüzyıllarda ifade buyurduğunuz gibi dergahlarla saray arasındaki ilişki genel hatlarıyla müspettir, hmm. Genel hatlarıyla ilişkiler iyidir ve sultanlar... Teknik olarak A tarikatına, B tarikatına mensup bir mürit, bir derviş değildir. Ama bir devlet başkanı olarak gayet tabii bütün tarikatlara belli bir mesafeden bakan, belli bir yakınlıktan bakan yönetici görünümündedirler. Bütün Genel olarak bütün sultanlara bu gözle bakılabilir. Ama esas olan Bektaşiliğin durumu ne oluyor mesela bakıyoruz. Bektaşilikte de devletin özellikle bu yeniçerilikle çok sıkı fıkı oluşu sebebiyle devletin Bektaşilikle 1826'ya kadar büyük bir derdi yok. Yok. Ama 1826'da bu yeniçerilerle çok içli dışlı olduğu için devlet şunu görüyor. Bektaşiliği yasaklamadan yeniçeriliğin hesabını görmek kolay olmayacak. Hmm. O kadar iç içedir bunlar. Dolayısıyla devlet Yeniçerilikle birlikte Bektaşiliğinde hesabını görüyor. Yani etrafla kurduğu bağlantı, dedi Çok güçlü bir bağ var efendim. Değerlendirme, kanaat önderleri olmaları çok şey çok önemli güçlü. tabii. Özellikle Yeniçerilerle o kadar güçlü bir bağ kuruyor ki. Ama onun dışında devletin çok farklı muamele ettiği bir tarikat yoktur. Yok. Aslında e, tanzimattan sonra da olmamıştır. Tabii ama... Belli devletin gidişatına tavır koyanları da her zaman hesaba çekmişti. E, tabii ama onlar da mesela daha enteresan bir şey. O da çok çıkmıyor. Demin dediğimiz o İsmail'i öyle okuydu. Yani bir sürü mesela Kadızadeliler var değil mi? Tabii, tabii. Üstüvani onlardan. Bunlar tabii. dert hükümetin başına. Evet. Fatih Camii vakası mesela orada Üstüvanı evet. takımının efendim sürüldüler Kıbrıs'a. Evet. E, bu gibi şeyler çok görünmüyor demek bu tarikatlar hakikaten Osmanlı toplumunda kendi kabukları içinde ve siyaseti de gerçekten çok katılmıyorlar. Onlardan evet. beklerini yerine getiriyorlar. Tabii Enteresan. yaptıkları iş tabii toplumun e, ahlak eğitimi çok toplumun... önemli değil mi? Yani çok herkes önemli. geliyor. Çok yani. önemli. İnsanların gönül dünyalarına ufuk veriyorlar. Derinlik Veyahut kazandırıyorlar. Veyahut en azından zaptura alıyorlar. E gayet yani tabii. Yani önemli. Sokaktan insanlar içerdi o sayede. Çok evet. enteresan mesela değil mi? Şurada bir kontostrorok vardı 19. yüzyılda. Tamamen yani Osmanlı İmparatorluğu'nun mali kontrolü dolayısıyla burada bulunan... Bey Nermiler bir uzman, Polonya asıllı, o kadar intibar etti ki o dahi oğlunu Mevlevi dergahına götürdü. Evet. Kek enteresan bu ya, Mevlevi yaptı bir yerde. Ee, herkes hani bütün aristokrasi aynı şeyi yapıyor ama evet. e, bu bir görünüş tabii. mekanizma ile saygıdeğer hocam dergahlar arasındaki bir, bu yakınlığın bir başka sebebi de dergahlar aynı zamanda bir kültür merkezi evet. yani bu devletin birinci sınıf şairleri dergahlarda yetişiyor evet. bu devletin birinci sınıf bestekarları dergahlarda yetişiyor Evet. bu devletin birinci sınıf hattatları dergahlarda yetişiyor dolayısıyla devletin e, kültür e, merkezi olma huyeti de var. Dolayısıyla bunlar yani sıradan bir kurum değildir. Devletin çok önemli bir damarıdır. Yani. geçmişte e, Tabi. 1920 artık orada da bir çöküntü e, var herhalde Şüphesiz. Tabi devletlerin kurumları kuruluşta nasıl bir coşku yaşarsa. Evet. evet yani üstünde... şunu mesela şey çok böyle bir tipi var ama bir şeyh tipi var. Bu böyle zaman zaman deli dolu çıkan, tok sözlü çıkan, devlet büyüklerini bilenmeden icabında veya evet, dükbaşında ama öbür tarafta da gerçek bir muhalefet değil bu. Evet. İşte şey anlatır ya Abdülbaki Gölpınarlı Hoca kendi şeyinde yazdığında e, Belki Hazretlerine yani Fadri Belki. Belki Hazretlerine Adile Sultan geliyor. Adile Sultan'ın kişiliği mühim çok Çünkü İkinci yani. Mahmud'un en büyük çocuğu Yani sık sık Abdülmecit ve Abdülaziz'e En uzun da o yaşadı Erkek olsaydım Ben padişah olacaktım evet. yani. Ama çok kültürlü Dil bilen Nivan çok sahibi. iyi şaire Musiki'den evet. anlıyor evet. Kandilli Kız Lisesi de Bugün biliyorsunuz aslında onun sarayı Yani evet, adim en adim. önemli Prenses sarayı da o ...o intisap etmek istedi şeye değil mi? Şeyge... ...gittiği zaman böyle mutantan bir şekilde saray arabasıyla, alayıklarıyla kabul edilmedi. Edilmedi. Ne zaman ki bunu anladı, basit bir halk kadını kıyafetiyle feracesini kuşanıp gitti... ...kapılardan karşılandı... ...ve Şeyh Efendi ne dedi kendisine... ...Adile Sultan olarak dilemezsin... ...buraya Adile Hanım olursan... ...kapılarda karşılarız... Evet. ...çok tabii. önemli... ...böyle bir çıkış yapıyor... ...bu tabi... ...kimseyi çok rahatsız etmez ...siyasi bir ayaklanma değil... E, ...ne diyeyim saraya karşı bir tavır değil... ...ama halkın dilinde... ...kulaktan kulağa bugüne kadar gelmiş işte... Adile Sultan... E... Biliyorsunuz saraya mensup olup Divanı olan tek kadındır Tek kadın Ve o, o divanın da e, Bizim e, tasavvuf kültürüyle ilgili Çok enteresan bir şey yapıyor hocam Diğer e, tekke şairlerinde Bu yoktur 12 büyük tarikat var evet. 12 büyük tarikatın Pirlerine ayrı ayrı Şiirler yazıyor Aa işte marifetli Yani tabii, son gerçekten derece tasavvuf marifetli. kültürüyle Hanedanın ee, büyük halası ...çok evet. de marifetli. Yani 19. asırdaki prenses tipini de o çizdi tabii. Hem Alaturka kültür var, hem Alafranga kültür var. Hem emansipe yani kişilik var. Çünkü yaşayan padişahların değil mi... ...Sultan Murat, Sultan Abdülhamit, Sultan Rüşad... ...ve Sultan Vahdettin'in nesi oluyor? İpsafak'ta halası... Her iki taraftan da halası yani bunların bazılarının saltanatını görmedi ama hepsinin halasıydı. Evet, dolayısıyla bu tip Büyük insanlarla ala. hocam e, saray e, ehliyle e, dergah mensupları arasında bir sevgi, muhabbet bağı oluşuyor. Bu önemli yani evet. herkes bir yerde bir tarikata intisap ediyor, kuşak, kuşanıyor. Evet. Evet. Efendim belirli şeyler, Konya'daki dergah besleniyor, Hacı Bektaş'taki bir evi besleniyor, ee, İstanbul'daki dergahlar öyle yani değil mi? Aziz yani tek olarak falan. E, e, mürit olmasa bile muhip oluyor yani ilgi duyuyor, evet. muhabbet duyuyor. Ben şeyi düşünüyorum şimdi genç Sultan Ahmet, birinci Ahmet evet. kaç yaşında öldü bu? 23 yaşında öldü. Adam akıllı genç yani neredeyse hani bugün Amerikalıların teenager dediği yani Şabı Emret yaşta evet. gençte bir şeyi var bunun sevdiği eşi kim Kösem Sultan Bu en mutlu dönemleri devamlı karşıda Üsküdar'dalar Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini ziyaret ediyorlar ve orada tabii bir nasihat, bir telkin alıyorlar ve siz o dergahın kazandığı otoriteyi düşününüz evet. etrafta. Çok tabii bu bir görünüm bu. Zannediyorum Ortaşark tarihinde bütün İslam tarihinde bunun benzeri manzara az. Çok azdır tabii. İstisnai olarak bazı hükümdarların var böyle yaklaşımı Hint'te falan. Humayun'un falan. Fakat Osmanlıda Osmanlı bu kadar... müessesesleşmiş evet. bir de hepsi yapıyor bunu. Evet. Hepsi bir de yapıyor. altı asra yayılması var Alın. şimdi. Babüllede de var bu. Bazı hükümlerle gidiyor. Osmanlı... Babüşah'ın yok böyle tasavvufla falan. İlk var. muhabbeti var. Yani mesela var. Ubeydullah Ahrar'ın bir kitabını evet. tercüme ediyor. Evet. Muhabbeti yani. var. Yani Osmanlılar'da yani bu 6 asır oluşu istisnai bir şeydir. Ve bu 6 asır boyunca yani Şeyh Edebali'den e, Vahdettin'e kadar... Böyle bir yaklaşım. Böyle bir çok muhabbeti var. Yani bir şey tasavvuf toplumun... Tasavvuf kültürü toplumun vazgeçilmez bir kültürüdür hı hı. çünkü ilim, irfan ve sanatı temsil ediyor aynı zamanda. Ha, aynı zamanda o, da iktidar. Evet. itidal çok tabii, önemli iktidar. o sağlanıyor. Ee, biz geldik on dokuzuncu Bektaşilik telin edildi Mesela. ama dirildi tabi. Evet Abdülasit devrinden sonra de yavaş yavaş girildi. var hükümete çok yakın, kayyum durumunda adeta. Hı. Mevlevilik hep devam ediyor. O böyle bir entelektüel tarikat adeta. Onun devamı enteresan yani ecnebilerin bile hayran olduğu. ...ve zaten yapı itibariyle gayrimüslim şeyler de var, mohipler de var, derviçler de var. Bektaşilikte, Bektaşilik'te de var. Bektaşilikte zaten tamam. var. Oluyor Bu bir çekiyor, bunlar da böyle bir bir çekme şeysi var, hassası. Ben hatırlıyorum İsmet'in son zaman elçilerinden birisi... ...kendi çok anlattığı için söyleyeyim, Kornel, Eric Kornel... ...Hacı Bektaş'ta Pir evine gitti, çilehaneye çıktı. Hmm. Yani orada derhal onu benimsediler böyle ve o da ondan sonra hayran oldu o takım'a. Hayır. Ya ya böyle adeta bir kauza ka yani işler... onun ruhü gibi oldu böyle. gönül işi. Gönül işi. Ama bu, bu kadar böyle kolas sarıyor insanları evet. ee, ve çok tuhaf ondan sonra en ilginç tarafı tabi o dergahlarda kimin neyi ne kadar aldığı tasavvufi düşünceyi benimsediği de mühim değil kimin ezan oluyor kimin ezanı dinliyor kimi hattat ve müzehip oluyor yahut onları seyretmiyor saygı duymayı öğreniyor ama belli ki İstanbul halkı Bursa halkı devam etmiş gitmiş şimdi bir ikinci safhaya geldik o çok önemli ...15. asırda iki tane fütuhat var Balkanlarda. Bosna ve Arnavutluk. Evet. Bu Arnavutluk süratle Bosna daha yavaş, İslamlaştı. Yüzde yüz değil tabii. Şimdi burada baktığın zaman bu Bosna'da bektaşilik yok, tutunmuyor. Doğru. Ne, kim geliyor? Kadri geliyor. Adil. Kim geliyor? Mevliliği tabii var. en evet. başta. Nakşi de var. Halveti var. Albeti var. Şimdi Kırım'a bakıyorsun Osmanlı ülkesiyle 13. asırdan beri zaten İslamlaşma o zaman Selçuk ileride Yalnız Memlukların da etkisi var oradaki İslamlaşma da buna rağmen orada da tarikatlar deyince mektela Bektasiliği görmüyorsun. Kadirilik görüyorsun. Mevlevilik var. Mevlevilik gör. Birazcık asıl evet. o. Evet ve Nakşilik bile var. Bu niye böyle? Niye mesela Arnavutluk'ta bir sürü Bektaşi var? Niçin 17. asırda girt alınmış bir sürü Bektaşi ve Alevi dedesi var? İkisi biraz farklıdır evet, ki Alevi. Evet, ton farkı var. Evet, niye orada onlar vardı? Mesela Mevleviliği... ta 19. asırda Sultan Abdülhamit Aydın diye bir Mevlevi hanesini görevlendirmiş. Böylelikle Kandiya'da bu iş kurulmuş ilk derga. Niye öyle bunu hocam, bilmek lazım? Şöyle bir durum var hocam. Ee, bu tarikatların aslında bu sadece Osmanlılara has bir şey değil. Tarikatların tarihleri farklı olduğu gibi coğrafyalarda farklı oluyor. Yani evet. bizim Osmanlı'da mesela çok yaygın olan bir tarikat Türkistan'da olmuyor. Ha. mesela Kuzey Afrika'nın en yaygın tarikatı Şazeliye tarikatıdır evet. Çünkü Osmanlı'da yoktu. Kicanilik ya bize çok Osmanlı geç geldi çok nasıl geç geldi. geldi biliyorsunuz bizden. Evet. Şazelilik de Abdülhamid ama döneminde Kicanilik benim bildiğim 19'da bile yok Türkiye'de 20. Yoktur. asırda o Doktor evet. Pilavoğlu Şazelilik gibi demek. yani o da Mevlana Celaleddin Rumi biliyorsunuz Afganistanlıdır Hı. Hı. ama Afganistan'da Mevlevilik yoktur ama zaten o zaman böyle bir şey kurulamaz ki oğluyla çıktı bu değil mi? Hayır çıktı ama sonradan ha, Konya'dan... Kendi de tutunamadı Konya'dan zaten. yayıldı ya Konya'dan mesela Bosna'ya gidiyor ama Afganistan'a gidemiyor. Niçin? Olmaz orada evet. İşte burada enteresan şey manevi şeyler var yani sebepler var. İnsanların fıtratlarıyla ilgili o tarikat mensuplarının gayretleriyle ilgili... Evet. Yani çok sebepli bir şey o insan psikolojisiyle ilgili bir şey evet, yani. Yani orada mesela medresenin tutulması lazım o, o da sebeplerden biri olabilir mesela hmm. bir toplumda medrese kültürü çok güçlü ise evet. orada e, hmm. bektaşilerin mesela yaygınlaşması tutulması zordur, zordur. Evet, Ve, o zaman... e, nitekim devlet 1826'da e, yeni bektaşiliği yasakladığı zaman bektaşi tekkelerini nakşibendiliğe verdi Onların kayyumluğuna onlara verdi. Onlara devretti ki. O onların, onun tesirini azaltsın. Şimdi bir ortada büyük bir sorun var. Dedi ki medrese yani ulema ve derga yani mesayih ve dervişten arasındaki gerilim evet. tabii bunlar böyle çok hazırlop genellemeler İstisnası olmaz olur mu bir sürü müderris var ki birinci sınıf mutasavvur evet, evet. hatta yani öyle müderris var ki, şey. evet. ki, nakşiler, var ki şey sonra böyle diyoruz ki bektaşiler nakşiler mevleviler ...öyleleri var ki şey türlüt deniyor değil mi evet. ...hem Me Mektaşi Peres, hem de efendime söyleyeyim Mevlevi. Bugün bile var böyleleri. Yani var. bir bakıyorsunuz... ...Cezahiye'den... Hayır buna da müsait bu ortam. Yani bu meclis edilebiliyor. Yani bunda bir ayıp yok. Bu bir oportunizm değil. Sonra bunların arasında şeyler var. Öyle uleman e, üyesi var ki... ...ülmiyet sınıfından... Son derecede hoş mutasavvıflar bunlar. Veya ilmiyeden ama tekkelerin o kadar da aleyhinde değiller. Evet, Tasavvufi bir, bir düşünce işte Cevdet Paşa. Tipik örneği hiç alakası olmadığı bespelli ama yaşayış itibariyle katiyen öyle karşıda değil. Ee, taraftar olan da çok tabii ki. Şimdi bunu anlamak lazım. Bu çok önemli bir şey. Hukuki. Ve tabi bir de 19. yüzyılda modernist dediğimiz bir İslam var. Evet. Hukuka dayalı, içtihatlara, içtihatlar arasındaki birleştirmelere Cevdet Paşa onların başında gelir. Evet. Ve yeni bir hayatı, modern bir dünyayı buna göre oturtan ve yorumlayan bunlar dışında... Heh. Bir de böyle iddiaatçılar gibi efendime söyleyeyim melamilik, bektaşilik, mevleviliğe hayran, mohibban diye gazete çıkaran. Evet. Ama bir yandan da anayasacılık, aynı zamanda framasoneri üyesi olan falan böyle bir karmaşa. Değişen medrese var, kendini dünyaya uyduran tarikat ve dergahlar var. Ve çökeni var. Ne diyorsunuz bu çökmeye? Efendim çökmeye isterseniz çökmeye sonra gelelim. Evet. Önce bu farklı anlayışlara bir temas etmemiz gerekiyor saygıdeğer hocam. Şimdi bendeniz bu medrese anlayışıyla tekke anlayışını şöyle anlıyorum. Bütün toplumlar için böyle aslında sadece İslam toplumları için değil. Bütün toplumlar kendi mukaddes metinlerini farklı algılıyorlar. Evet. Bu insanın fıtratıyla ilgili bir evet. konudur. Yani... Herkes kendi mukaddes metnini. Bazen çok mistik bir şekilde yorumluyor. Bazen ise çok rasyonel bir şekilde yorumluyor. Evet Bu İslam kültürü içinde söz konusudur ve e, tasavvuf işte e, Kuran'ı İslam'ın klasik metinlerini mistik yorumlara tabi tutarak kendine bir yol bulan bir anlayış. medrese ise daha rasyonel, daha farklı açılardan bakan, bir yolu tercih ediyor. Dolayısıyla orada bir çatışma vardır, doğrudur. Ama sizin ifade buyurduğunuz gibi bu çok genel bir çatışma değildir. Yani müderrislerin büyük bir kısmı Cevdet Paşa gibi tasavvuf hürmetkardır. Kendisi bir derviş değilse bile. Evet. Ee, dervişlerin bu tasavvufların bir kısmı da medreseyi bitirmiş. İşte Aziz Mahmut Hüdayi gibi o dönemin kadısı olmuş. Veyahut, üst Veyahut son dönemde Bayezidçik ...bahanesinin müdürü... ...İsmail Said Sahip Efendi... Sencer merkezi, gibi... Değil değil herkesin, ...yani bunlara biz... E, ...bu iki ilmi... ...bir araya getiren büyük şahsiyetler... E, ...yani şeriat tarikat... ...veya ilmine evet. hep ...hepsini mecl ediyor... ...şimdi çöküşe gelirsek... ...çöküşte... ...aslında... E, tanzimat döneminde olsun özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde yani 1909 ile 1919 arasında çok ciddi bir tartışma vardır Osmanlı kroniklerinde Konuş, soru şu e, tekkeleri ne yapacağız dergahları ne yapacağız bu tasavvufi hayat ne olacak bütün mecmuaların ana konularından biri budur ve buna değişik cevaplar veriliyor ama Tabii ki Sufiler biraz farklı cevap veriyor, Batıcılar biraz farklı, Türkçüler, İslamcılar filan. Fakat hepsinin ortak bir kanaati var. Hepsi Sufiler dahil, hepsi şunu söylüyorlar. Tekkelerde bir çöküş var, evet. gelin bunun sebeplerine bakalım ve çarelerini bulalım. Bu konuda hepsi ittifak halinde bunu itiraf ediyorlar. Ve çöküşün sebeplerini de tartışıyorlar gayet tabii. Öne hangisi çıkıyor? Birçok sebep var gayet tabii. Devletin diğer kurumlarında olduğu gibi. Sufiler de dahil öne çıkan birinci sebep, saygıdeğer hocam, tekke şeyhi olan insanların yetersizliği. Evet. Ve buradan meşhur terim ortaya çıkıyor, beşik şehliği Hani beşik ulemalığı vardı ya, Hı. bu bir dönem sonra şehliği diye bir terimle de bizi karşılaştırıyor. Yani Şeyh Efendi ölüyor. Demin verdiğim geçecek. örnek oğlu mutlaka. Evet, Ama tabi insanı hayretle, hayrete ve hayranlığa düşürenler de var. İşte Hüseyin Fahrettin dede. Saadettin Arel gibi, Rauf Yekta gibi insanları çekmiş musiki bilgisi, batı müzikisini bile öyle biliyor ki. Zaten onlar Fransızca, Almanca biliyor. biliyor, biliyor batı Çünkü solfez ve müzik ilmini takip etmenin başka ölçüsü yok. Evet. Yani mesela şeyhlerden değildir ama ulemadan Elmallı Ahmet Hamdi Efendi evet, Fransızcayı kendi fevkalade iyi öğrenmiştir. Bu son dönem diyorum. enteresan Osmanlı Cevdet Paşa öğrendi, son döneminde yani. gerçekten Büyük insanlar var yani hem medrese ilimlerinde Hı. hem tasavvuf ilimlerinde ve hem de sanatta. Düşünün ki Sanat Muhammed Hamdi Bar yazır aynı zamanda Hattat hocam. Ben Ahmet Hamdi yazır dedim evet, galiba. Aynı zamanda Hattat hocam. Aynı Hattat tabii tabii tabi, tabi, çok büyük Bu şu, şu anda bütün ilahiyatçılar şunda ittifak halinde 20. yüzyılın en büyük müfesseri. E, dirayet tefsiri evet. yapıyor Dirayet tefsiri evet. yeni bir yoldur Yani, yani Osmanlı'nın bu çöküş yapıyor. Aslına rağmen Osmanlı'nın son dönemlerinde Çok güçlü kafalar yetişti tabii, Bu tabii. da enteresan bir şey Medreselerin bir kısmı çöktü, bir kısmı yeni Falan evet. böyle evet. şeyler var evet. e, Hukuk takımı Kendini başka türlü Muhakkak ki ayrı bir fasıl Tartışmak için Şüphesiz. ileride değil mi Şüphesiz. Onun üzerinde duracağız herhalde Türkiye yaşayan bir toplum. Devamlı kendisini yenilemeyi biliyor. Eskiyen şeyi değiştirmeyi biliyor. Ve devam ediyor tarih, tarih yolunda. Tarihi tecrübesi var efendim. Yani düşünce ve inanç dünyası da bunun pek dışında değil. Öyle olduğu anlaşılıyor. <gülüyor>